Allahü Şifaan, Mujiims. Allahü bil kader. <gülüyor> iman. sünnet cemaat, ehli sünnet ve cemaat, yatakidüne, yatkadan cazimen. Kesim her khair, <gülüyor> ve şerin ve şer, yekûm bi kuday Allah ve Allah'ın kazası ve kaderiyle olur. Ve ennallaha ya Allah fealun lima yurid. Ee, şeyin, istediği şeyi yapıcıdır. Fekullu şeyin, her şeyin bi iradetihi, onun iradesi Ve la çıkmaz çıkmaz. Meşiyyetihi ve tedbirihi onun dilemesinden ve kontrolünden, yani tedbirinden çıkmaz. Ve alime bildi kulle mâ olan her şeyi bildi ve ma ve oluyor olan minele şeylerden kable en tekune olmadan önce fil ezeli ezelde yani daha hiçbir şey yokken başı olmayan zamanda Allah olmamış olanı olacak olduğunda nasıl olacak olduğunu ne yaptı bildi makatiral makadira ve ölçüleri takdir ve takdir etti lil kainati kainat için hasbema sebaka ee, daha önceden geçen <gülüyor> daha önceden geçen وقدرا, takdir etti ölçüleri lil kainati kainat için hasbema sebaka bihi ilmihu ilminin geçtiği hal üzere yani Allah azze ve celle'nin daha önce bilgisine e, bilgisiyle e, eşyalar için kainat için ne yaptı ölçüleri takdir etti waqtadatu hu waqtadatha hikmetuhu hu yanlış yazmış. Bu hikmetuhu ve onun hikmetiyle hikmetinin gerektirdiği ve ilminin geçtiği şekilde kainat için ölçülerine yaptı takdir etti. Yani ne anlatmak istiyor burada? Diyor ki hani Allah azze ve celle ilmi olacak olan şeylerin nasıl olacağını bildiği için o ilmin gereğince ve hikmetinin hani bir şeyi yaptığı zaman en güzel nasıl olur en hayırlı nasıl oluru bildiği için hikmetliliğinin hikmetinin gerektirdiği şekilde kainatın ölçülerini yaptı takdir etti. Ve alime bildi ahval ibadihi hallerini bildi. Ve alime bildi erzaqahum onların rızıklarını ve ajalahum ondan ecellerini ve amalehum onların amellerini bildi. Ve gayre bunun dışında min şu'u nihim onların işlerinden işlerinden bildi, işlerini bildi. Fakullu muhdesin e, sadirun her yeni olan şey, e, her, her ortaya çıkan yeni şey an ilmi onun ilminden ve kudreti onun kudretinden, kudretinden ve iradeti onun iradesindendir. dir. Ve fakullu muhdesin her muhdes olan şey, yeni olan şey sadirun çıkmıştır an ilmihi, ona ilminden. Yani ona ilminden çıkmıştır. <gülüyor> ve kudreti kudretinden ve iradeti. Şimdi burada ee, normalde biz iman esaslarını saydığımız zaman iman esaslarından bir tanesi de neydi cibir hadisine geçtiği üzere ve entummine bir kaderi, hayrihi ve Şerrihi. Şerri ve hayr ile beraber kadere ne yapmandır. Kadere iman etmendir. Kadere iman etmek demek ne demektir? Kader kelimesi nereden gelir? Kadereeden gelir, öyle değil mi? Yani bir şeyin takdir edilmiş olması, bir şeyin ölçüsünün belirlenmiş olması bir şeyin ölçülmüş olması vesaire manalara gelir kadere iman etmek demek de Celle'nin kainatın ta başından sonuna kadar olacak olanları ezeldeki ilmiyle ve her şeyi yerli yerine koyan hikmetiyle bildiğini ve bu şekilde takdir ettiğine iman etmektir. Yani kadere iman etmek demek budur. İnsan mesela diyelim ki ta ilk günden kıyamet gününe kadar ne olmuşsa, ne olacaksa Allah'ın bunu bildiğini ve bunun ölçülerini, sınırlarını, şekillerini Tüm detayları ve teferruatına kadar Allah azze ve belirlediğini ve bu belirlediği şeylerin de Onun isteği doğrultusunda ve Onun izin vermesi doğrultusunda gerçekleştiğine insanın iman etmesidir. E böyle dediğimizde de hayır, şer, her şey buna dahil olmuş oldu. Çünkü dedi ki kainatta olan her şey, bütün olaylar gördüğümüz, görmediğimiz, işittiğimiz, işitmediğimiz bütün olaylar dediğimizde hepsi buna ne olmuş oldu? Hepsi buna dahil olmuş oldu. Evet. Şimdi zaten bunu tek tek bunu tafsilatına gireceğiz yani madde madde bunu anlatacağı için şimdi açıklamaya gerek yok. Evet. Bakule <gülüyor> asatul sözün özü enel kadere muhakkak ki kader sebaba bihi ilmullahi te e, Allah teala Allah teren e, ilminde. Evet. Sebaba geçti bihi onunla ilmullahi teala yani kader Allah'ın ilminin geçtiği şeydir Allah'ın daha önceden Hı. bildiği şeydir daha olmadan önce. Vajera bihi kalemu ve kalemin kendisiyle cari olduğu şeydir. Yani o bilgi de yazıya dökülmüştür. Hani Allah daha hiçbir şey olmadan bildiklerini yazıya dökmüştür, yazmıştır. Mimmehuva kainun olanlardan olacak olan şeylerde. He. Kayrolnutu Berka ve Teala Allahu Teala dedi ve halak kulli şeyin her şeyi yarattı fakat derehu takdire ve bir kaderle takdir etti. Evet. Vakale Teala Allah Bey'e dedi inne kulli şeyin muakkab her şey e, muhakkak ki biz her şeyi bi kader, bir takdir ile yarattık. Bir kader ile yani bir ölçü ile bir nizam ile yani belli sınırları belli bir kadere mebni olarak yarattık. Ve biz her şeyi o yarattı. onu ne yaptı? Onu bir takdir etmeyle onu takdir etti Evet. Sizden önce geçenler hakkında allah Teala'nın sünneti وَكَانَ أَمُرُ اللّٰهِ Kaderen مَقْدُورًا Allah'ın kaderi, Allah'ın emri Kaderen مَقْدُورًا belirlenmiş olan bir kaderdir. Yani bu ayetler hepsi neyi anlatıyor? Hiçbir şeyin başıboş yaratılmadığını, hiçbir şeyin ölçüsüz yaratılmadığını, hiçbir şeyin rastgele yaratılmadığını, her şeyin belli ölçüler gözetilerek belli bir ilme mebni olaraktan Allah Azze ve Celle tarafından bir kader etrafında yaratıldığını bize söylüyor. İşte o kaderde nedir? Allah'ın her şeyi bilmesi ve o bildiklerini ne yapması o bildiklerini yazıya dökmesidir. Evet. O kâinî birü sallallahu aleyhi sallam peranser dedi la yukmine abdün kul iman etmez. Hatta yukmine bir kaderi, kadere iman edinceye kadar hayri ve şerri min Allah. Hayır ve şerri Allah'tan olduğuna e ee, edinceye kadar iman et e, iman edinceye kadar iman etmez. Bu hatta ya'leme ve bilinceye kadar enne ma asabehu lem yekun ta ki bilene kadar enne ma ona isabet eden şey lem yekun li yukhti'ahu ondan hata etmesi yani ona isabet etmemesi mümkün değildir ve enne ma akta'ahu O'na isabet etmeyen şeyin de لَمْ يَكُلْ لِيُسِيبَهُ O'na isabet etmesi mümkün değildir. Yani ne demek istiyor hadis i şerifte? İnsanın başına gelmemiş olan bir şeyin, insanın başına gelmiş olması mümkün değildir. Gelecek olması. İnsanın başına bir kere gelmiş olan bir şeyin de hani şöyle olsaydı da başıma gelmeseydi bunun olması da mümkün değildir. Allah çünkü başa gelenleri takdir ettiğinden dolayı başa gelmiştir. Yani belli bir ilim ve hikmet çerçevesinde başa gelmiştir. Başa gelmeyecek olanlar da yani mesela örnek veriyorum işte ben buradan çıktım şayet ben buradan çıkmasaydım ben de ka işte kazaya kurban gidecektim. Alakası yok. Yani insanın başına gelecek olan şey zaten insanın başına gelmiştir. Allah Azze ve Celle böyle takdir ettiğinden dolayı gelmiştir. Yoksa şeyden ötürü değil. Yani insana isabet edenin insana hata etmesi veya insana isabet etmeyecek olanın da insana isabet etmesi mümkün değildir. Kişi buna bu şekilde inanmadığı müddetçe ne yapmaz, ne yapmış olmaz, iman etmiş olmaz. Evet. Bu eli sünneti eli sünnet ne der diyorlar? El imanu bil kaderi kaderi iman la mu? bir arabaati umurin. Tamam olmaz ancak dört iş ile, dört e, esas ile tamam olur. Evet. O isimlendirilir. meratibel kaderi ve bu dört esas kaderin mertebeleri diye isimlendirilir. Ev veya bu veya ruhunları diye isimlendirilir. Ve hadi umur umuru bu, e, bu e, şeyler hiel muduxlu lifemi meselatil kaderi, e, kader meselesinin anlaşılması için ona dahil olan şeylerdir. Evet. ولا يتم ولا Yok. Ve هذه امور هي مدخل لفهم مساله Kader meselesini anlamak için giriş mahiyetindedir. Yani bu dört tane meseleyi anlamak giriş kapısı gibidir. Öyle değil mi? ولا يتم olmaz iman iman el olmaz hepsinin ile ancak kader tam olur bi anne bağda ha çünkü onun bazısı murutebi tun bir bağdı, bazı yine irtibatlıdır, bağlantılıdır. Femen akarra biha cemiyen kim onun e, onun hepsini ikrar ederse, ikte mle iman hu bil kaderi, kadeh imanı tam olur. Wamen in takasa waheiden minha kim onlardan birini eksiltirse, ev ankarha veya inkar ederse fakat ixtelle iman hu bil kader. E, e, kadere imanı kusurlu olur. Şimdi kadere iman meselesine e, girerken kitabın sonunda da geleceği gibi e, selef alimlerinin hemen hemen hepsi kader Allah azze ve celle'nin sırrıdır demişlerdir. Kader Allah azze ve celle'nin sırrıdır demişlerdir. İnsanoğlu kendi aleminde olmayan bir sırra ne kadar fazla dalarsa o kadar hayırla değil şerle çıkar. Çünkü niye? Akıl bu konuda perdelidir, görüş bu konuda perdelidir, his bu konuda perdelidir. İnsanın perdeli olan bir şeyle, perdesiz olan, mutlak ve sonsuz olan bir şeyi anlamaya çalışması da insana gösterilen kadarını anladıysa ve teslim olduysa insan selamete çıkabilir. Ama insan kendisine gösterilenin ardında başka şeyler aramaya kalkarsa, daha derinlere e, girmeye çalışırsa o zaman bu insanın saptığı ne olur? İnsanın saptığı nokta olur. Kader de bu meselelerden bir tanesidir. Şimdi niye bu böyledir? Biz dedik ki kader nedir? Kader, kadere iman nedir? Kişinin kainatta olacak olan her şeyi Allah Azze ve Celle'nin önceden bildiğini, bu şekilde o bilgisini kaleme döktüğünü, dilediğini ve takdir ettiğine inanmasıdır. Öyle değil mi? Yani mesela diyelim ki bugün ne oldu? Bugün burada bu dersi yapıyoruz. Kader'e iman nedir? Allah daha hiçbir şey yokken bugün bu saatte bu dersin olacağını bildi ne şekilde olacağını takdir etti. Yani başını, sonunu, içeriğini olduğu gibi takdir etti. Bunu böyle diledi ve bunu bu şekilde vücuda getirdi. Kadere iman nedir? Kadere iman budur. Şayet Allah dilemeseydi bunun yapılması mümkün olmazdı. Allah bunu dilediği için de hiçbir şey bu dersin yapılmasına ne olamaz? Hiçbir şey bu dersin yapılmasına engel olamaz. Neydi bu da? حتى يعleme اَنَّمَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُلْ لِيُخْطِئَهُ ve anneme axta olemiyor çünkü Yani bu ders bugün olacak da, bunun yani bu olacak olan isabet edecek olan şeyin hata etmesi olmaması gibi bir şey ne değildir? Mümkün değildir. Şimdi kader meselelerine girerken her insanın bilmesi gereken mesele şudur: Kader Allah Azze ve Celle'nin bütün yaptıkları kendi sıfatlarıyla alakalı. Öyle değil mi? Hatta biz ne diyoruz? Meseleleri iyi anlayabilmek için Allah'a önce iyi bir tanımak lazım. Öyle mi? Kaderde en belirgin iki sıfat hangisi? Kaderdeki en belirgin iki sıfat ilim ve hikmet sıfatı. Kaderdeki en belirgin iki sıfat nedir? Allah azze ve celle'nin ilim sıfatı ve Allah azze ve celle'nin hikmet sıfatı. Kaderde bize gösterilenden fazlasının peşine, düş, peşine düşmenin insanı saptırdığı nokta da burası. 1. İlim dedik. Çünkü bizim ilmimiz Alamul gayb olan ilminin yanında yok denecek kadar az. Öyle mi? İki hikmet meselesi bizim Allah azze ve celle'nin takdiratındaki hikmetini anlamamız onun bize göstermesinin dışında mümkün değildir. Yani Allah azze ve celle'nin bir hikmeti söz konusudur ama bizim bu hikmeti anlamamız mümkün değildir. Bundan dolayı kader meselesinde bu iki noktayı başından anlarsa bir insan kafasının takıldığı bütün yerlerde, şeytanın vesvese verdiği bütün yerlerde insan ne yapabilir? İnsan sıyrılabilir. Çünkü dikkat edin bakın tarihte bir de at fırkalarının ayrılmasındaki ana ana başlıklardan bir tanesi nedir? Kader meselesidir. Yani hani diyelim ki insanlar fırkalara bölünmüştür. Peygamber aleyhissalatu Vesselam'dan sonra tamam bu fırkalar farklı farklı olabilir ama bunları toplayan temel başlıklar vardır. Mesela ne gibi iman küfür meselesi gibi ilk fitnenin ve ihtilafın çıktığı mesele. Mesela ne gibi? Kader meselesi gibi. Ne gibi? isim sıfat meselesi gibi. Yani bunlar fırkaların ayağının kaydığı temel meselelerdir. Kader de bunlardan nedir? Bir tanesidir. Sebebi nedir? Sebebi de budur. Yani insana belli bir kısmı gösterilip, bazı yerlerini insanın aklının eremediğinden ötürü, insanların ayağı ne olmuştur? Kaymıştır. O akıllarının ermediği yerde, anlayamadıkları yerde çözümü teslim olmakla değil, çözümü Kafaya yatıralım, yani öyle bir hale sokalım ki birilerinin kafasına yatsın, birilerinin kafasında şüphe kalmasın düşüncesiyle sapmışlardır. Biz ne diyeceğiz? Kader meselesine avama da öğretirken, ilim talebesi de öğrenirken, bilecek ki kader meselesinin temelinde ne vardır? Kader meselesinin temelinde iki şey vardır. Bunlardan bir tanesi ilimdir, öbürü de nedir? Öbürü de hikmettir. Buna bir örnek verelim mi? Yani bir anlaşılsın diye mesela bir örnek verelim. Örneğin diyelim ki hadis, Te öğrenmiş olduğumuz bir tane hadisi buna örnek verelim. Yani Peygamber Aleyhisselam ne diyor? İnnel abde <reper> layamelu bi amali ehli'l cenneti <confusion> hatta yama yabqa baynehu ve illa ziraun fayasbiqu kitabu. Öyle mi? Ne yapar? Feyamelu bi amali ehli'n-nar feydkhulun nar. Kişi ile kişi cennet ehlinin amelini yapar yapar yapar. Ta ki onun ile cennet arasında bir zira kalır. Kitabı ona mesbu olur, yani kitabı ona galip gelir. Kader işte kitabı dediği şey Peygamberimizin kader. Kader ona galip gelir, cehennem ehlinin amelini yapar ve ne yapar? Cehennem ehlinin amelini yapar, cehenneme gider. Şimdi bu bir hadis mi? Bu bir hadis. Şimdi insanlar bunu önlerine koymuşlar, kader meselesini anlarken. insanlar bu hadisi önlerine koymuşlar. Birinci grup demiş ki, Allah Azze ve Celle adildir. Allah ömrü boyunca cennet ehlinin amelini yapan bir adamı tutup götürüp şeye atmaz, cehenneme atmaz, böyle bir hadis olamaz demişler. Hadisi ne yapmışlar? Hadisi inkar etmişler. İkinci grup demiş ki, tamam Allah Azze ve Celle böyle söylüyor ama Allah bu adamın cehenneme gitmesini dilemedi. Yani bu adam zaten kendisi cehenneme gitmeyi diledi, kendi fiilini kendi yaptı, ondan dolayı bu adam. Cehenneme gitti, yani kulların fiilini kendilerini yarattığına itikad etmişler. Bir grup gelmiş demiş ki, ya böyle bir şey mümkün olmaz ki eğer Allah bunun böyle olacağını biliyorduysa haşa Allah şerrin olmasını mı diledi, e Allah şerrin olmasını dilemez e demişler. Allah olan şeyleri bilmez, olduktan sonra o da bilir e demişler. Bak bir grupta böyle çıkmış, Ehli sünnet gelmiş demiş ki, bakın bu adamın yaptığı, bu adam zahiren cennet ehlinin amelini yapıyor. Biz bu adamın içinde ihlâslı olup olmadığını bilemeyiz ki. Bu adamın bunu Allah için mi, dünya için mi, mal için mi yaptığını biz bilemeyiz ki. Bunu hak ettiğinden ötürü Allah Azze ve Celle bu cezayla onu cezalandırdı. Evet Allah bunu bildi, bunu bu şekilde takdir etti. Bu adamın cehenneme gitmesini diledi çünkü bu adam bunu hak ediyordu. İşte biz o ilim noktasında hani bütün olayın teferruatını görmediğimiz için Hikmet noktasında bütün olayın teferruatını görmediğimiz için biz niye bu adamın bunu hak ettiğini bilemiyoruz ama Allah Azze ve Celle bu adamın niye bunu hak ettiğini biliyor ilmiyle bunun böyle olması gerektiğini de takdir ediyor çünkü bunu da hikmetiyle e, biliyor Allah Azze ve Celle diyor. Mesela buna bir örnek var mı? buna bir örnek var. Wallahu aradul khurojala adu lahu uddatan. Wallakin kareha Allahum bi'athum fathbethum waqilahu du'la al qaidin. Lo khurju fi Ma zardukum illa khabala, ve la udugu khilalikum. Eh? Ve la khilalikum, yabghunukum fiikum lahum. Şimdi bak bu ayet kelimeyi bir düşünelim. Bunun en büyük delili budur. Allah diyor ki, onlar cihada çıkmak isteselerdi ona hazırlık yaparlardı. Ve lakin kerihallahum bi'athum, fathbthum, wa qila qudhum alqaaidin. Allah onların cihada çıkmasını engelledi ve onlara dedi oturanlarla beraber oturun. Şimdi aynı soruyu buraya soralım, aynı soruyu bu ayet-i kerimeye soralım. Niye diyelim, Ya Rabbi sen adamı cihattan kendin engelledin? Öyle mi? Allah onları cihattan engelledi. E akabinde de adamlara münafık dedik. Öyle mi? Allah azze ve celle adamlara münafık dedi. Niye Allah hem adamları engellesin, niye hem de adamlara münafık desin? Yani yarın öbür gün bu adamlar diyemez mi? Ya Rabbi bizi engelleyen sensen, o zaman bizi münafık diyeceğiz, cezalandıramazsın diyebilir. Ama ayetin devamını Allah dememiş olsaydı bu soru hep kafalarda dönebilirdi. Ne diyor Allah? Şayet sizinle beraber çıkarlarsa size ancak fitne yaparlar. Ve size zarar vermekten de geri durmazlar. Ve sizin içinizde de onlara kulak verecek olanlar vardır. Ha şimdi biz anladık ki bak burada neyi anladık? Allah'ın ilmi ve hikmeti. İşte biz orasını bilmiyoruz. Yani bu adamların çıkmasında bir hayır yok. Bu adamlar çıksalar Müslümanlara zarar verecekler. E biz işte çıktıkları zaman ne olacağını bilmediğimiz için bunu düşünüyoruz. Allah bunu bildiğinden dolayı bunu bu şekilde takdir ediyor. Bak ne girdi yine işin içine ilim meselesi girdi. Yani bizim ilmimiz perdeli ve kıt olduğundan ötürü, hani bu adam bizimle beraber cihada çıkarsa bize ne yapacağını bilmiyoruz. Faydalı mı olacak, zararlı mı olacak. Ama Allah mutlak ilmiyle bu adam daha henüz çıkmamış ama çıktığı zaman ne yapacağını bildiğinden ötürü öyle mi? Allah azze ve celle ne yapıyor? Allah azze ve celle bu adamın savaşa çıkmasını bundan dolayı engelliyor. Niye? Çünkü adamın kendinde pislik var. İşte biz bu pisliği göremediğimiz için biz burada düşünebiliyoruz. İşte bu tip şeytanın vesvese verdiği yerlerde, insanın ayağını kaydırdığı yerlerde ehli sünnet saydığımız fırkalar gibi yapmamışlar. Demişler ki biz Allah böyle takdir etti ama şu şekilde takdir etseydi biz ne olacağını bilmiyoruz ki. Bu Allah'ın ilmiyle alakalı olduğundan ötürü biz önce Allah'ı alim olarak kabul etmişiz her şeyi cüz'iyatıyla beraber bildiğini kabul etmişiz, ondan biz buna teslim oluyoruz. 2- Böyle yapmışsa en hayırlı olanının bu olduğuna inanmışız. Yani hani Allah Celle'nin hikmetine inanmışız, ondan dolayı buna böyle inanıyoruz. Allah böyle yapmışsa bu doğrudur deriz. Bak ne olmuş oldu? Ehli sünnetin ilim ve hikmete olan imanı onları kaderde ne yaptı? Kaderde selamete çıkardı. Ama bunu düşünmeyen bir adam, mesela bu ayetin arkasının gelmediğini düşünün. Yani olmasaydı, hani bu adamlar çıksaydı çıksaydı, böyle olmazdı. Bu ayet böyle olmasaydı, eksik olsaydı, deseydi ki Allah, Allah onların çıkmasını engelledi ve oturanlarla beraber oturun dedi. Sonra da işte Allah oturanlara elin verici bir azap vaat etmiştir dedi. İnsanlar hemen bu soruları soracaktı, niye ki? Hem Allah engelledi, hem de Allah onlara ceza verdi. Ehli sünnet gene aynısını söyleyecekti. Yani ayet olmasaydı bile, diyecekti ki Allah ilmiyle bu adamların çıkmamasının daha hayırlı olduğunu biliyor ve hikmetiyle de bunun böyle olmasını İslam'a, Müslümanlara, kainata daha hayırlı olduğunu biliyor. Ondan dolayı Allah engellemiş. Yoksa Allah boş yere kimseyi engeller mi derdi. Ama biz sebebini bilmiyoruz. Yani hani niye engellediğini biz bilmiyoruz ama engellemişse mutlaka ilim ve hikmet burada caridir diyecek ve bu şekilde hükmedeceklerdi yine. İşte kader meselesinde mesela dikkat edin insanların kafasındaki bütün şüphelerin Gelip dayandığı nokta gene burası. Yani burada teslim olsan insanlar, yani bu Allah'ın ilmidir, hikmetidir. Benim ilmim ve hikmetim Allah'ın ilmi ve hikmetiyle eşit olmadığı için olayı anlamam ne değildir? Mümkün değildir. Örneğin şu binanın birinci katından sokağa bakanla, üçüncü katından sokağa bakan aynı şeyi görür mü? Mümkün mü? Şu binanın birinci katından sokağa bakan önündeki sokağı görecek üçüncü kattan sokağa bakan ta caddeye kadar olan bütün kısmı görecek öyle mi? Baktığı yer daha yükselince gördüğü şey daha fazla olacak. Baktığı yer daha yüksek olunca gördüğü yer daha fazla olacak. Örneğin mesela birinci kattan bakan bir adam bakacak ki şu sokağın şurası kapalı öyle mi? Şuradan gelen bir arabaya diyecek ki buradan gitme çünkü sokak kapalı. Üçüncü ama çözüm de yok yanında. Üçüncü kattan bakan adam ikinci sokağı gördüğü için şuradan dön çünkü yan sokak açık diyecek sokağın arka tarafı açık oradan dönüp yoluna devam edebilirsin diyecek. Yani insan e Allah azze ve celle'de ilmiyle tabi velillahil meselul a'la yani Allah azze ve celle ilmiyle bizim en yüce olduğu için, her şeyi görebildiği için onun takdiratı ile onun hükmü ile bizim bakışımızla görüşümüz elbette ki ne olacak? Elbette ki farklı olacak. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey? Yok. Kader meselesinde Ehli Sünnet alimleri Mevzu daha iyi anlaşılsın diye kaderi dört mertebeye bölmüşler. İlim, kitabet, meşiyet ve halk diye. Şimdi her birinde kaderin bir bölümünü inceleyeceğiz ve orayla ilgili meseleleri ne yapacağız? Orayla ilgili meseleleri anlatacağız. Yani bizim iman ettiğimiz kader dört tane mertebeden müteşekkildir. Öyle mi? Şimdi okuyalım. المرتبتل اولى Birinci mertebe الا ilim اَلْ iman اِيْمَنْ بِاَنَّ Allahu Teala مُحْقَقِ اللّٰهُ bilendir, بِكُلِّ مَا كَانَ ne olduysa olan bütün her şeyi, وَمَا olmuş olanı ve olacak olanı وَمَا elen ve olmayacak olanı bilen, olmayacak olan her şeyi bilendir. لَوْ keyfe كَيْفَ eğer olsaydı nasıl olacak olduğunu bilendir. cümleten ve tafsilen genel olarak ve tafsilatlı olarak ve onu muakkıb o علم bildi قَبْلَ عاميلون قَبْلَ خلقهم قبل خلقهم, خلقهم. وانه علم او بليد مالخلق عاميلون يراتل نرن نصل اعمال onları yaratmadan önce وعلم ارزاقهم onları ziklerنى ve amellerini ve harekatuhum ve harakatihim onların ve sekanatihim onların hareketlerini ve sekanatihim onların, onların Dur, yani onların durduklarını Ve alime eş şakiy minhum ve's sa'id. Onlardan e, şakı olanları ve sa'id onları bildi. Ve de'alike bi'ilmihi bi'ilmihi'l kadimi. Bu e, onun Eski, kadim olan, eski kadim. olan ilimiyledir. Elledi o ki, huwa musuhun bihi ezelen. O onunla ezel ezel ile vasiftandırdir. <gülüyor> Kualat aleyhi allahu teradedi. İnna Allah'e bıkül şey ilim. Munkaki Allah her şeyi bilendir. Her şeyi bilendir. Şimdi burada e, el imanu dedik Allah'ın alim olduğunu bilmek. Şimdi normalde zaten ilim Allah azze ve celledenin sıfatlarındandır. Öyle mi? İlim Allah azze ve celle'nin sıfatlarındandır. Peki bunun bu da yani bu icmalen iman etmektir. Allah alimdir. Peki tafsilen iman etmek nedir? Tafsilen iman etmek kaderin birinci mertebesi Allah'ın olacak olan şeyleri ve olmayacak olan şeyleri şayet olacak olsa nasıl olacağını bilmesidir. Yani bütün cüz'iyatıyla hiçbir şeyin Allah azze ve celle'nin ilminden kaçmaması. Ki bunu Kur'an-ı Kerim'de Allah nasıl zikrediyor? Yaprağın kıpırdaması Yerin altındaki bir oynama, bir kuşun kanat çırpması hiçbir hareket yoktur ki kainatta ki bunlar en basit örneklerdir hani bir yaprağın yere düşmesi. Allah Azze ve Celle mutlaka bundan haberdardır ve mutlaka ilmi bundan nedir vardır. Nasıl olacağını, ne şekilde olacağını bilmiştir. Şimdi bu konuda genelde problem yok. Yani genel itibariyle İslam'a müntesip olan bütün fırkalar ehl-i sünnet gibi Allah azze ve celle'nin ilmini ve Allah azze ve celle'nin her şeyi bildiğini kabul etmişler. Yani bu kaderin birinci mertebesi olan mesele. Lakin burada bu Cibril hadisi diye bildiğimiz hadisin vurut sebebini bilen var mı içimizde? Yani bu Cibril hadisini İbn Ömer niye rivayet etti? Hani bunun bir sebebi var mı? Bir diyalog için mi rivayet etti yoksa öyle öyle direkt mi söyledi bunu? Evet. Asradan gelen iki kişi kaderle ilgili bir soru sormak için size rastlarız diye meşgide giriyorlar. i̇bn Ömer'le karşılaşıp bu işte Allah'ın iradesi yoktur. Her şey evet. e, kişinin kendi iradesidir diyen bir gurur. Yok. Şöyle Basra'dan iki kişi diyor ki Basra'da ilk kader hakkında konuşan Ma'bed İbn-i Biz diyor dedik ki gidelim hac veya umre yaparken iki arkadaş olur ya Rasulün ashabından biriyle aleyhissalatü vesselam karşılaşırız onlara bunu sorarız dedik. Gittik diyor i̇bn Ömer'le karşılaştık. dedi ki ey i̇bn Ömer Basra'da birileri çıktı. El emru unufun diyorlar. Her şey aniden olur. Yani Allah azze ve celle'nin bilgisi dahilinde değildir. İşler aniden ortaya çıkar. Hani Allah bunların olacağını bilmez, olduktan sonra Allah da bilir manasında. İbn Ömer de diyor ki eğer onlara gidersen onlara haber ver ki İbn Ömer onlardan onlar da İbn Ömer'den beridirler. Şayet onların Uhud Dağı kadar altınları olsa ve bu altını da infak etseler onlar Kader'e iman etmedikleri müddetçe bu onlardan kabul edilmez diyor İbn Ömer ve ben babamdan işittim ki babam dedi ki beyneme nahnu culusun inde Resulullah izat ayyumin diye hadis devam ediyor. Yani ondan sonra bu Cibril hadisi diyebildiğimiz meşhur hadisi İbn Ömer ne yapıyor? İbn Ömer naklediyor. Dikkat edilirse Ma'med Ma'bedü'l-Cüheni ve onunla beraber başkaları yani bazıları tarihte Allah'ın bu ilim sıfatını inkar etmişler. Yani demişler ki Allah da aynı bizim gibidir. Hani nasıl ki biz işler açığa çıktıktan sonra işin mahiyetini öğreniyorsak Allah azze ve celle de işler açığa çıktıktan sonra işin mahiyetini bilir demişler. Bu sahabe döneminde çıkan bir fitnedir ve sahabeden ilk bu olaya tepkisini gösteren kimdir? İbn Ömer'dir. Ve İbn Ömer de tepkisini gösterdiği zaman ne olarak gösteriyor? İbn Ömer onlardan beridir. Onlar da İbn Ömer'den beridir onların Uhud dağı kadar altını olsa, buna iman etmedikleri müddetçe onu infak etmeleri onlardan kabul olmaz. Kimin ameli kabul olmaz? Kafirin ameli kabul olmaz. Kimden beri olunur külliyen? Kafirden beri olunur. Bundan yola çıkarak alimler, sahabenin de bu konudaki fetvasıyla ki zaten Allah'ın ilmini inkar eden zaten kafirdir. Allah'ın ilmini inkar eden, Allah'ın mevzuları bilmediğini söyleyen insanların kafir olduğuna ne yapmışlar? Kafir olduğuna hüküm etmişler. Tamam. Allah'ın ilmini cüz'iyatta Allah'ın bir şeyleri bilmediğine inanan insanların kafir olduğuna hükmetmişler. Daha sonra felsefeciler de bu fikri benimsemişler. Veya bu fikri benim, benimseyenlere el kaderiyetul gulat veya el kaderiyetun nufat denmiş. Yani aşırı çok aşırı giden kaderiler denmiş. Kaderiyetul gulat demiş. veya el kaderiye'n nefyeden kaderiler demiş. Yani Allah azze ve celle ilmini nefyeden kaderiler denmiş ve bu fırka nedir? Bu fırka e, kafir fırka olarak adedilmişler. Evet. Anlaşıldı inşallah. Evet. El mertebetu's saniye ikinci mertebe. El kit'e el kitabe. Kitabet yazı. Ve hiye e ona iman bi enna Allah muakkike Allah كتب ما سبق به علمه onun ilminde geçen şey yazdı min maqadiril mahlukati yaratılanların kaderlerinden fillehu'l mahfuzin lehü mahfuz yazdı Tamam burada duralım. Bu ikinci mertebeyi sonra şey yapalım. İkinci mertebeyi sonra anlatalım inşallah. Burada kalalım. Buraya kadar soru sormak isteyen var mı? Bu birinci mertebeyle ilgili soru sormak isteyen var mı? Yok. Tamam inşallah zaten konu konuyu anlattıkça konuyla beraber sorular da kendiliğinden açığa çıkacaktır. Evet. Vâkırü Dâwâna, elhamdülillâh Rabbilâle.